Efendim bir izleyicimiz merhaba demiş. Size bir sorum olacaktı. Ben tasavvuf kitaplarını okurken şöyle yazıyor. Arapça harflerin şekil itibariyle insanlara benzetildiğini, özellikle vav ve mim harflerine dikkat çekiliyor. Hazreti Adem ve Bismillahirrahmanirrahim'i açıklarken ismini oluşturan harfleri anlatarak açıklıyorlar. Sizce bu ne kadar doğru? Arapça harfleri nasıl anlamamız gerekiyor? Evet. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ama benzetme. Böyle benzetmiş olabilirler. Böyle anlatmış olabilirler. Ama e, hakikat itibariyle hakikatten herhangi bir e, şey yoktur burada. Allah kullarının aklını kullanmalarını ister. Ayetlerdeki, harflerdeki ya da o kelimelerdeki manayı anlamalarını isterler. Yoksa onu böyle bir şeylere benzetmek, bir şeyleri ona benzetmek e, o da zahiri olarak güzel bir şey gibi görünüyor ama böyle şeylerle meşgul olmak doğru değildir. Meşgul olmamız gereken Rabbimizin bizim üzerimizdeki muradidir. Bize yaptığı vahyi evet, ne demek istediğini anlamaya çalışıp Muradını anlamaya çalışmaktır. Hatırı benzetip bir şeyler kendi kendimize üretip söylemek değildir. Bu bizi sonra haktan, hakikatten alıkoyar. Onun için haktan, hakikatten uzaklaşmamak için Rabbimizin bize neyi vahyettiğini, neyi söylediğini, ne demek istediğini, neyi anlamamız gerektiğini anlamaya çalışıp, ayetler üzerinde tefekkür ederken, tefakuh ederken, tedabür ederken anlamaya çalışmaktır. E sadece harfe, harflere bakıp böyle kendi kendimize bir şeyler üretmek e, ötekine perde olur. Yakışmaz öyle şeyler. Sadece ayetleri okuması yetmiyor. Bir de bütün kainatı, bütün varlığı ayet olarak, Allah'ın isimlerinin tecellisi olarak, kudreti olarak, nimet olarak e, görüp Allah'ın muradını anlamaya çalışmak gerekiyor. O da yetmiyor. Hayatı yaşarken olayları, meseleleri ayet olarak okumak gerekiyor. Bize yapılan muameleyi ayet olarak, imtihan olarak okuyup ona göre cevaplandırmak gerekiyor. Cevap vermek gerekiyor. Dil ile değil, dil ile, gönül ile, hal ile, amel ile o ayeti cevaplandırmamız gerekir. Yani Allah bizden neyi istiyorsa öyle yapmaya çalıştığımızda, çalıştığımızda Rabbimize cevap vermiş oluruz. Ayetine cevap vermiş oluruz. Cevap verirken de ya seni kabul ediyorum, vahyini kabul ediyorum. İşittik ve itaat ettik. lebek diyoruz. Emredeyim ya Rabbi diyoruz. Ya da bence deyip işin içinden e, çıkıyoruz. İmtihandan, Allah'ın vahyinden e, kaçıyoruz. Rabbimizi ciddiye almıyoruz. E, dolayısıyla imtiharı kaybetmiş oluyoruz. Ya da ciddiye alıp kazanıyoruz. Evet. Efendim Halime Muhtar Selamun Aleyküm. İnşallah Adicik iyisinizdir. Selam. Hocam Rabbim size hayırlı nurlu uzun ömürler ihsan eylesin. Hocam bana bütün ümmetin selamete çıkması için dua eder misiniz? Saygılar ellerinizden öper. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah hepimizi ümmetin selamete çıkması için bizi vesile eylesin inşallah. Bu bir dua ile olan şeyler değildir. Duayla olacak olan şeyler değildir. Neden? Çünkü Allah'ın kulları üzerinde bir muradi vardır. Eğer kul kendi iradesiyle kazanmayı istemezse, Hz. insan olmayı istemezse, ebedi hayatını istemezse, bütün peygamberler, bütün melekler onun için dua etse bile Allah onların duasını kabul etmez. Neden? Çünkü Allah'ın bir muradı var. Allah ne buyurdu? O münafıklar için sen yetmiş sefer tevbe istiğfar etsen de Allah yine onları affetmeyecek dedi. Peygamberler kendi çocuklarına, kendi hanımlarına, kendi babalarına dua etmişler. Hidayetleri için Allah kabul etmedi. Neden? Çünkü kul Allah'ın kulüdür. Hiç kimse ona Allah'tan daha yakın değildir. Eğer kul kendi iradesiyle Rabbini tercih etmezse dua bir fayda vermez. Bu durumda bize düşen nedir? O Rabbini tercih etsin diye Rabbini ona tanıtmaktır. Rabbini ona sevdirmektir. Ona hatırlatmaktır. Eğer iman etmemişse, sevmiyorsa Rabbini ciddiye almıyorsa tanımamış. Anlamamış, bilememiş. O zaman bize düşen ona öğretmektir, anlatmaktır, tadim ettirmektir. O yakınlığı, Allah'ın yakınlığını ona tattırmaktır. Ona kim olduğunu hatırlatmaktır. Böyle yaptığımızda evet, dua etmiş oluruz. Fiili dua. Dilimizle yaptığımız dua. Bir de gönül itibariyle dua etmemiz gerekir ki dua kabul olsun. İşin içine gönül dahil olmadıkça dua kabul olmaz. Fiil olsa bile gönül dahil olmadıkça dua yine kabul görmez. Gönül ile nasıl dua edilir? Severek. Sevdiğin için dua etmen lazım. Yani gönül itibariyle sevmen lazım ki için yanacak. Onun için hidayeti isteyeceksin. Duayı yapacaksın. Hem sevdin hem dilinle anlattın. Hem fiil olarak yardımcı olmaya çalıştın. Buna rağmen o kabul etmediyse hiçbir şey yapamazsın. Duan kabul olmadı. Tercihi onun yapması gerekir. Evet. Bize düşen hidayete vesile olmaktır. Cennete vesile olmaktır. Kulların Allah'ı sevmesine Allah'ın da kullarını sevmesine vesile olmaktır. Bunun için hem dil ile, hem gönül ile, hem fiil ile duamızı yapmaktır. Tercih ona aittir. Dolayısıyla hidayeti de verecek olan Allah'tır. Saadeti, ebedi saadeti, kurtuluşu verecek olan Allah'tır. O Rabbini tercih ederse, Rabbi de onu tercih eder. Ama o Rabbini tercih etmezse, bütün bunlara rağmen, Rabbi de onu tercih etmez onu deralete bırakır. Biz bize düşen o Rabbini tercih etsin diye Rabbini ona tanıtmaktır. Bizim elimizden gelen budur. Evet, zahiri, maddi, manevi evet o yardımı e, yapmaktır dua. İnşallah beraber o yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız inşallah.